Seyyid Abdülkadir Geylani, kaddesallahu sirruhül aziz. Gökten inen yemekler. Abdülkadir Geylani artık karar vermişti. 40 gün sürebilecek riyazete girişti. Yiyecek içecekten her ne şeyi var ise iftar vaktinde bile yasakladı kendine. Sadece İftar vakti dileydi su içmek. Gökten nimet gelmezse asla bir şey yememek. Bu fikir üzerine beklemeye başladı. Daha 40 gün dolmadan odası aydınlandı. Odaya giren şahsın altın kap sağ elinde, içleri meyve dolu gümüş kap sol elinde. Altın ve gümüş kapın hepsi meyve doluydu. Bunları tutan şahıs, Gavs'ın önüne koydu. Abdülkadir Geylani bakmadı meyvelere. Karşısında bekleyen o şahsa dedi şöyle, ''Bunlar nedir? Her şeyi bilmeyi istiyorum.'' Dedi, ''Sana getirdim. Yemeni diliyorum.'' Abdülkadir Geylani, ''Al şunları buradan.'' Rasulullah yemedi, altın ve gümüş kaptan bu sözler üzerine yiyeceği getiren çabucak uzaklaştı çok korkmuştu gerçekten iftar vakti gelince gökten bir melek geldi ya seyit bu yemekler hakkın ikramı dedi seyit onları aldı asabıyla beraber Allah'a şükrederek afiyetle yediler. Hızır ve Ebu Medyen, maşukluk makamında, gök kubbenin altında, onun gibi bir veli duyulmadı cihanda. Onun kıymetini bilen evliyadan birisi, Ebu Medyen Mavribi hakkında şöyle dedi. Konuştum Hızır ile. Ona şeyhleri sordum. Anlattı uzun uzun. Ben daha çok sokuldum. Sıra Gavs'a gelince, Hemen şöyle söyledi. O sadıklar imamı, Ariflerin hücceti, Abdülkadir Geylani, Marifetin ruhudur. Evliya arasında, Üstün onun yoludur. Onu seven aşıklar, Cihanı doldurmuştur. Nurdan nasiplenmeyen, her devirde olmuştur. O gavsı sevebilen, onu görmek dileyen, hakikat denizinde nice yüzmek bilmeyen, nice mürşit evliya ondan daim feyz aldı. Ona uyan bahtlılar nuruyla ziyalandı. Günahı çok olsa da gavsı seven bir kimse hiç günah işleyemez gönlü küfreme eğletse Mısır'la aşık Mısır'la aşık vardı. Gavsı çok seviyordu. İtikadı mükemmel yolunu gözlüyordu. Çok candan bağlıydı Seyyid Abdülkadir'e. Vasıtasız olarak uyumak isterdi şeyhe. Bizzat yanına gitmek, nurlu yoluna girmek en büyük arzusuydu. Bunu söylemek gerek. Fakat menzil uzundu. Bir olsa da kalpleri. Aradan kırk yıl geçti. Onlar görüşemedi. Sonra Bağda'da gitti. Aşarak engelleri. Gördü o vefat etmiş. Ağlattı sevenleri. Ağlayarak diyordu. Gavşsız hiç yaşanır mı? Ondan ayrı kalmaya yürekler dayanır mı? Dünya başına çöktü, oldu her taraf sindan. Yaşanmaz onsuz deyip ölmek istedi bir an. Bir müddet zaman geçti, kendini toparladı. Ziyaret maksadıyla onun kabrine vardı. Ziyaret edebinden ağlıyordu baş önde. Onun gözyaşlarına dayanmazdı hiç kimse. O bu halde ağlarken, gavs tutarak elinden ona inabe verdi. Kalbi çıktı yerinden. Kalbi sükûnet buldu şeyhin bakışı ile. Böyle olan tüm haller yazılmaz, gelmez dile. Bundan sonra o şahıs meclisler toplayarak, 300 şeyh yetiştirdi. Hepsi veliydi mutlak. Ceddini ziyaret. Resulullah aşkından hiç kararı kalmadı. Ceddi ziyaret için hazırlığa başladı. Aşk ile ve şevk ile çölde yol alıyordu. Ceddinin hasretinden kalbi daralıyordu. Medine'ye girince, hiç hayvana binmedi. Resulü ziyarette hıçkırıkla inledi. Kırk gün ziyaret yaptı. Yere hiç oturmadı. İki göğsü üstüne ellerini bağladı. Şu iki beytiyle münacaat eyledi. Gönülleri kavuran o beytler şunlar idi. Daha çoktur günahım, Denizin dalgasından yüce dağlara benzer hatta büyüktür ondan. Velakin affedici Kerim'in huzurunda sinek kanadı kadar daha küçüktür hatta. Ceddine olan aşkı kendini kaplamıştı. Görememek derdinden kalbi yaralanmıştı. Tekrar Resul'e geldi edepli mi edepli bir dörtlük okuyarak başını öne eğdi Resulullah bu defa elini uzatmıştı o da öpmüş gözyaşı seller gibi akmıştı ne büyük bir saadet peygamber eli öpmek abdülkadir gavs idi buna layıktı gerçek Abdülkadir'in duası Sehl bin Abdullah diyor. Bir gün Bağdat'ın halkı, Gavs'ı çok aradılar. Hiç kimse bulamadı. Dicle nehri üstünde, sonunda o bulundu. Saf saf olmuş balıklar, şeyh konuşuyordu. Bu durum, sürüp gitti öğlen vaktine kadar. Balıklar sıra sıra, Imama sokuldular Sarı ve beyaz hutla yazılmış bir seccade peydahlandı aniden Durdu dijde üstünde Seccade havalandı üstündeki gavs ile Arslan gibi heybetli insanlarsa en önde Sanki Kudret kamçısı onların üstündeydi Tevazu ve edepten hepsi başına eydi Namaz vakti gelince, Gaus hemen imam oldu. Bağdat'ın evliyası orada duruyordu. Namazda vuku bulan hal ve hareketleri öyle derin idi ki anlaşılmaz ebedi. Namaz bittikten sonra imam dua eyledi. Ey bizleri yaratan! Ey alemlerin Rabbi! Muhammed Mustafa'nın ümmeti hürmetine sana yalvarıyorum, beni mahrum eyleme. Erkek ve kadınlardan, müridimden her kimse ruhunu bu dünyada tövbe üzere kabzeyle içten gelen duaya melekler ve insanlar "Amin, Amin" diyerek şevk ile katıldılar. İşte tam bu sırada. Bir ses gaybaleminden gözün aydın, Duanı kabul ettim gerçekten. Ya Erhamer Rahimin, sensin benim penahım. Duaya ortak ile olsa da çok günahım. İmamı Rabbanî'nin ikinci cilt 123. mektubu. Nur Muhammed Tahari için bu yazılmıştır. Allah'a kavuşturan yollar açıklanmıştır. Allahü Teala'ya sayısız hamdler olsun. Seçtiği, beğendiği kuluna selam olsun. Allahü Teala'ya insanı kavuşturan yollar iki olmuştur. Böyle bilmeli insan. Yolların birincisi. Bil, nübüvvet yoludur. Peygamber yakınlığı, Bunun başı sonudur. Nebiler, sahabiler, Bu yoldan kavuşmuştur. Ümmetlerden çok azı buna dahil olmuştur. Bu nübüvvet yolunda, Asla aracı olmaz. Hiçbiri ötekine asla vasıta olmaz. Allahü Teala'ya Teâlâ'ya, İnsani kavuşturan ikinci velayettir. Böyle bilmeli insan. Kutuplar ile evtad, büdela ve nüceba bu yoldan kavuşmuştur. Ayrıca da evliya. Evliyanın cezbesi bu yolun cezbesidir. Bu yolun en büyüğü Bil Hazreti Ali'dir. Rasulullah'tan gelen feyizler, marifetler Ali vasıtasıyla evliya'ya gelirler. Hasan ile Hüseyin anneleri Fatıma, Hazreti Ali ile ortaktır. Hiç unutma. Öyle sanıyorum ki Ali doğmadan önce bu makam sahibiydi. Bütün insanlar bile Vefat ettikten sonra veliye gelen feyzler, onun vasıtasıyla olduğunu bilsinler. Bu makamın sahibi Bil, Hazreti Ali'dir. O, bu yolun en yüksek feyz veren rehberidir. O, vefat eyleyince Resûlullah'tan gelen feyzler, marifetler geçti yine Ali'den. Hasan ile Hüseyin sonra vasıta oldu. Sonra on iki imam bu görevde bulundu. Bunlardan sonra gelen tüm evliyaya feyzler, on iki imamdandır, bunu böyle bilsinler. Veli oluncaya dek Abdülkadir Geylani, feyzler ve marifetler bu sırayla geldi. Seyyid Geylani de, bu vazifeye kavuştu. Veliye gelen feyze artık o sebep oldu. Ondan sonra bir veli buna kavuşamadı. Şu veciz beytiyle bu halini anlattı. Önceki güneşlerin hepsi battı ve gitti. Bizim güneşimizse batmayacak ebedi. Rüşt ile hidayete o vasıta olmuştur kıyamete dek böyle ona ilham olmuştur eğer şöyle denirse bin senesinde gelen herkesçe müceddidi elfisani denilen büyük veli gelince o gavsın vazifesi bu müceddit yüzünden acep sona ermez mi mektubat kitabında Ümmete gelen feyzler onun yüzünden gelir. Doğru mu söylenenler? Bu soru üzerine hemen akla şu gelir. Velilerin önderi Seyyid Abdülkadir'dir. Müceddit bu işleri Gavs vekili olarak yapıyor bilersiniz. Lazım buna inanmak. Veba hastalığı. Geylani zamanında Bağdat'ta taun oldu. Binlerce kadın erkek peş peşe ölüyordu. Çaresiz kaldı insan. Pençeleşti ölümle. Tıp çok aciz kalmıştı. Ölüyordu çok kimse. Çaresiz kalan insan imama çok yalvardı. Vebadan halası için şu tavsiyeyi aldı. Tehlikeli hastalık. çaresini buluruz. Medrese otlarını birer birer yolunuz. Bu otları dövünüz, besmeleyle yiyiniz. Allah şifa verecek. Bunu böyle biliniz. Seyidin dediğini hemen uyguladılar. Medrese otlarını aceleyle yoldular. Ondan yiyen hastalar hepsi de iyi oldu. Fakat hasta adedi gittikçe artıyordu. Bu durum karşısında izdiham daha arttı. O otlar tükenince, İmam şöyle anlattı. Medresemiz suyundan bir damla içen hasta, Hak'tan şifa bulacak. Etmesin asla tasa. Bu seferde insanlar içti medrese suyu. Veba hastalığından, bütün Bağdat kurtuldu. Abdülkadir Geylani yaşadığı müddetçe Bağdat halkı rahattı. Düşmediler zillete. Daima amdesliydi. Mahbubların sultanı Abdülkadir Geylani çok talebesi vardı. Hepsi 650. Sabah akşam onlara devamlı ders verirdi. Kalemi olmayana kalem temin ederdi. Bir kimse huzuruna intisab için gelse silsileyi yazardı mübarek eliyle. Her ne zaman abdesti o imamın bozulsa gusül abdesti alır, terkeylemez de asla. Bir gece yakalandı ishal hastalığına. Bu amansız hastalık rahat vermedi ona. Tam elli iki defa abdest bozmaya gitti. Abdesti bozar bozmaz beklemeden gusletti. Fakir ve dervişlerin nafakasını alan hizmetçiden birisi hasta oldu bir zaman. İşi üstüne aldı. Kendi çıktı çarşıya. Alışveriş babında uydur Resûlullah'a. Yolculuk yapmış olsa cemaatle birlikte, İşten kaçmazdı asla katılır kendisi de. Konaklanıldığı an mübarek elleriyle hemen buğday öğütür bir el değirmeninde. Üstün tutmaz kendini yoğurur eder sabır pişirdiği ekmeği cemaate dağıtır. Ziyaretine gelen ondan saygı görürdü. Tevazu sahibiydi. Sevmezdi büyüklüğü. Olmamıştır çok defa Et ve yağ sofrasında. Bu bakımdan benzerdi Ceddi Resûlullah'a. Şerefli vücudundan meydana geliyordu. Çeşitli kerametler Herkes de biliyordu. Şöyle derdi. Keramet, hikmet için olursa Hemen gösterilmeli. Faydası varsa kula. Yoksa göstermemeli. Kerameti herkese. Dünya düşkünü olur. Buna uymayan kimse. Bana mürid olanlar, Bana uyan evliya, Maksatsız gösterirse, Yüzleri olsun kara. Seyit Yahya hastaydı. Buğday öğüttü ona. Ekmeğini pişirdi, Su taşıdı omzunda. Günde bin rekat namaz kılardı aksatmadan. Daima okur idi, Hem müzzemmil hem rahman. Yüzden az okumazdı o İhlas Suresini. Farz namazından sonra bir hatim indirirdi. Erbağını ye denen Esmâ-i Şerifeyi 660 defa gece gündü söylerdi. Kendisine sordular, acaba tevhid nedir? Dedi, tevhid tevhitte de, tevhidi terk etmektir. Bu dil ile söylenmez, kalb ile anlaşılmaz, göz ile görülemez, kulakla da duyulmaz. Tevhidin aslı, esası işte budur. Kalanı hevestendir, diye o buyurmuştur. Tar edilen ebdal, ebdallerden birine vazife verilmişti. Bir hatası yüzünden o sulbü tard edildi. O ebdal olan kişi kovuldu makamından. Tutunacak dal yoktu. Olmuştu çok perişan. Derdine çare olan baktı yok ortalıkta. Doğru imama geldi. Talebe iledi dua. Gitti yüzünü sürdü medrese toprağına. Pek içten tövbe etti. Herkes acıdı ona. Gayb'dan bir nida geldi. Mahbubum toprağına, yüzünü sürdüğünden fazla acıdım sana. Kusurun bağışlandı, tard edilmiş isen de, daha büyük makama yükselmişsin biline. Git mahbubum yanına, daima şükret bana. Bu hitap üzerine gitti Gavs'ın yanına. Cin padişahının oğlu. Alim ve Fadıl olan biri vardı bağdatta Mezara gidiyordu cuma vaktinden sonra Bütün talebesiyle yollandı kabristan'a Gaye ölüler için okumaktı Fatih'a. Yol üstünde bekleyen kocaman yılan vardı Onu gören kimseler korkudan kaçamazdı Alim ve Fadıl olan bastonu indirmişti. O kocaman yılanın işini bitirmişti. Bir duman peydalandı. Alim gözden kayboldu. Bir saat sonra mürit yanında gördü onu. Talebe sevinçle onu karşıladılar. Süslü elbisesine bakıp çok şaşırdılar. Şaşıran talebeye o fadıl dedi şöyle: "Bilin ben kaçırıldım. Duman beni örtünce." Bir adaya giderek indik deniz dibine. Cinlerin padişahı kılıç almış eline. Pek şiddetli olarak o bana bakıyordu. Önünde başı ezik bir gençse yatıyordu. Adamlarına dönüp, bu kimdir söyleyiniz? Onlar gencin katili muhterem Efendimiz. Padişahın öfkesi yayılmıştı yüzüne. Kılıca dayanarak biraz baktı önüne. Ey Bağdat'ın üstadı! Neden öldürdün bunu? Bir sebebin bile yok. Böyle yapman doğru mu? Ben itiraz ederek, onu ben öldürmedim. Allah beni korusun, hakikati söylerim. Beni yakalayanlar, huzura götürenler, reislerine dönüp ona şöyle dediler. Genci bu öldürmüştür. Bakın kanlı bastonu. Onunla aralıksız bu gence vuruyordu. Cinlerin padişahı bu sözle öfkelendi. Elini uzatarak bana şunları dedi: İnkâr mı edeceksin bu kan nedir öyleyse? Bir sebebim var mıdır onu bizlere söyle. Onlara şöyle dedim: Söylemem asla yalan. Bu kanlı baston ile öldürdüm, siyah yılan. O padişah dedi ki, İnsanların cahili, O yılan benim oğlum, sen anlayabildin mi? Kadı ve müftü bile katlime karar verdi. Bu karar hemen orada infaz edilecekti. Baktım hiç kurtuluş yok. Kalpten iltica ettim. Seyyid Abdülkadir'den, Yardımını istedim. Bir adam peydahlandı. Pek fazla nurlu idi. Bu adamı öldürme diye onlara dedi. Sonra devam ederek, Bu Gavs'ın mürididir. Sana sitem ediyor. Nasıl cevap verilir? Onun ismini duydu, Attı kılıcı yere. Vazgeçti idamımdan, Bana söyledi şöyle. Gavsa olan saygımdan ben de affettim seni. Namazını kılalım, bize imam ol şimdi. İmam olup onlara namazı ettik Eda. Elbise giydirdiler, gönderdiler buraya. Kadın müride Temiz, güzel bir hanım müridesi olmuştu. İntisabından önce seveni bulunmuştu. Hanıma aşık olan fasık idi gerçekten. Kandırmak için onu ayrılmazdı peşinden. Dağdayken bu kadın bir mağaraya girdi. Peşinden ayrılmayan buna fazla sevindi. Arzusuna kavuşmak isteyen fasık kimse mağaraya girince kapılmıştı sevince. Feryat eyledi kadın o fasığı görünce. Bu feryatlar Ulaştı Seyyid Abdülkadir'e. O anda Gavs-ı Azam amdestin alıyordu. Dağdaki kadın sesi tarafından duyuldu. Tahtan naliller vardı mübarek ayağında. Hemen elini alıp savurdu mağaraya. Fasık hamle etmeden naliller onu buldu. Ona fırsat vermeden her yandan vuruyordu. Nihayet fazık öldü, nalinler düştü yere. Müride kadın ise aldı onları ele. Gav huzuruna geldi, olanları anlattı. Hazır olan cemaat bu işe şaştı kaldı. Mürit tüccar, müritlerinden biri ticaret yapıyordu. Bir kervan bulduğunda ona katılıyordu. Ancak. Büyük kervanla çıkılır ticarete. Böyle yapmayan tüccar zarar verir kendine. Bir ticaret kervanı gördü katıldı ona. Altı yük şeker vardı hayvanların sırtında. Kafileyle ile beraber çölde yol alırlarken, Müridin develeri kayboluverdi birden. Şeker yüklü develer arandı bulunmadı. Kafile uzaklaştı. Mürid çaresiz kaldı. Kalmayınca çaresi, bağırıp dedi şöyle. Ey Gauss! Develer gitti. Sen bana yardım eyle. İşte tam bu sırada, bir tepe üzerinde, beyaz elbise giyen, gördü nurlu bir kimse. Kolunu kaldırıyor, sonra da indiriyor. Devesi kaybolana bir şeyler gösteriyor. Mürit koştu yanına, kaldı nefes nefese. Tepeye çıktı ama yok idi hiçbir kimse. Nurlu zat yoktu ama develerini buldu. Şükretti Yaradan'a, sevinci pek sonsuzdu. Geylani'nin duası O Gavs'ın zamanında Evliya'dan birisi, Kovuldu makamından, kalmamıştı neşesi. Tekrar kavuşmak için kaybettiği makama evliyaya uğradı. Talebe eyledi dua. Hepsi de şöyle dedi. Üzgünsün biliyoruz. Duamız reddolundu. Kahırdan ölüyoruz. Derde çare istersen fayda yok bizden sana. Koşmalısın Seyyide. Bekleme, sığın ona. Makamından kovulan geldi sığındı Gavs'a. O da tam teveccühle dua etti Allah'a. Gavs'a gaybdan ses geldi. Dua etti evliya, kabul etmedim asla, sen de eyleme dua. Seccadesini aldı bu nidayı duyunca, hemen dışarı çıkmış, yönelmişti sahraya. Daha ilk adımında, bir nida daha duydu. Senin için affettim, bin kimseyi ve onu. Gavs bir adım daha atınca o sahrada, gaybtan bir ses işitti. İki bin kişi daha. Üçüncü adımında, aynı nidayı duydu. Senin için affettim, üç bin kişi ve onu. gavs azam rahattı duası oldu kabul şükreyle de Allah'a olmuştu makbul bir kul 70 yerde iftar Ramazan-ı Şerif'te ayrı ayrı çok kişi Geylani'yi iftara davet etmiş idi Her birinin maksadı yüce evliya ile evini ziynetledi bereket artsın diye o gönüller sultanı Kimseyi kıramadı. İftar eylemek için 70 eve uğradı. Hafsalaya sığmayan bu eşsiz kerametle çalkalanmıştı Bağdat. İnkar etmek nafile. Hizmetçisinden biri şaştı söylenenlere dergahında bulunan müride dedi şöyle: Şaşarım aklınıza. Şeyh burada yaptı iftar. Hiçbir yere gitmedi. Şahitlerim bile var. Sözleri duyan Seyyid, Kimseye etme bühtan. Doğruyu söylüyorlar. Katmıyorlar bir yalan. İftar vakti yemeği yetmiş evde yedim ben. Bu ihsan Allah'tandır. Bir şey gelmez elimden. Gavs izni. Birini veli yapmak hakda ala dilerse böyle olacak şahıs götürülür Resule. Huzura götürülen şahıs için peygamber Seyyid Abdülkadir'e götürün diye söyler. O şahıs hemen gavsın götürülür yanına. Şayet layık olursa velayet makamına. İsmini Muhammedî defterine o yazar. Mührü ile mühürler vermez o şahsa zarar böyle olan kimseyi peygambere arz eder mühürlü olan belge resulden de tasdik yer velayetin hilati ona tertib edilir tasdikten sonra tekrar gavs eline verilir gavs mübarek eliyle veli olana verir şehadet aleminde herkesçe o sevilir ta kıyamete kadar böyle sürüp gidecek gavstan beraat almayan asla değildir gerçek her asır ve zamanda feyz alınır kalbinden resule varmak için izin gerek elinden o asrının bir teki o gönüller sultanı evliya arasında Yücedir O'nun şanı. Hambeli mezhebi. Bir mezhepte bulunan başka yere giderse, Acaba caiz midir? Diye geldi kalbine. Resûlullah'ı gördü o gece rüyâsında. Ahmet bin Hanbel dahi vardı O'nun yanında. İmam, Ahmet bin Hanbel dedi, Ya Resûlallah! Zulmetteyken cihan seni gönderdi Allah. Ey gönüller sultanı söyle Abdülkadir'e bu zayıf ihtiyarı etsin hemen himaye. Rasul tebessüm etti. Sevgili Abdülkadir imamın ricasını hemen yerine getir. Resul'ün emriyle messebi değiştirdi. Uyandığı vakitte hemen oldu Hambeli. Halbuki o gün için Hambeli mescidinde bir fert dahi yok idi, imamdan başka kimse. Abdülkadir Geylani, mescide yönelince, müritleri de geldi, yer kalmadı içeride. Şöyle derler râvîler, eğer Gavs gelmeseydi, Hambeli mezhebinin sonu da gelecekti. İmamı ı Ahmet'i ziyaret Abdülkadir Geylani, ashabıyla beraber, Ahmet İbni Hambel'i ziyarete geldiler. Kabrin başında durup okudular Kur'an'dan. Amin diyenler ise hepsi de Evliya'dan. Huşu içindeyken Ahmet bin Hanbel kalktı. Geldi Gavs'ın yanına. Elinde gömlek vardı. Gömlek Gavs'a verildi. Pek ürkmüştü Evliya. Her ikisi sarıldı birbirinin boynuna. İmam Ahmed söyledi: "Ey Seyyid Abdülkadir, tarikat ilmi senin, bunu herkese bildir." Miskin zümresi. İmam-ı Azam ile Abdülkadir Geylani ruhani buluşunca ona şöyle söyledi: "Ey Seyyid Abdülkadir, sebep nedir acaba? Hambeli mezhebini tercih eyledin bana?" Ceddin Cafer Sadık'tan feyz aldım, biliyorsun. Hanbeliyi seçmene sebep ne, ne diyorsun? Geylani şöyle dedi, Sebep ikidir buna. Mezhebi pek zayıftı, bu yüzden gittim ona. İkincisi muhtaçtı, ben de oldum çok muhtaç. Ceddim Rasulullah da olmak istedi muhtaç. Rasulullah buyurdu, Ya Rabbi, beni eyle, miskin olarak öldür, zümresiyle haşreyle. Şeyh Ahmet Şeyh Ahmet, abdestini çeşmeden alıyordu. Kadirî niçin üstün? Kalbinden geçiyordu. Diğer tarikatlardan daha çok rağbet gören, Kadiriler olmuştur. Acaba ne sebepten? Bu düşünce geçince Şeyh Ahmet'in kalbinden, Ebu İshak Şirazi şöyle söyledi hemen. Seyyid Abdülkadir'in 12 iki sıfatı var. Ondan başka kimsede bulunmaz bu sıfatlar. Deniz mürekkeb olsa, ağaçlar olsa kalem, cin melek kâtip olsa, yazılmaz şahit âlem. Bunları duyan Ahmet, hiç kararı kalmadı. Muhabbet ızdırabı yüreğini dağladı. Şeyh Ahmet şöyle dedi. Ehlullah kumandanı, Seyyid Abdülkadir'dir, çok azdır anlayanı. En büyük dileğimdir tarikatına girmek, ona hizmet anında bu dünyayı terk etmek. Bağdat yolunu tuttu. Fazla muhabbetinden. Bu maksatla çıkmıştı Arabistan çölünden. Bir dağın yamacında Soğuk bir pınar vardı. Orada konaklayıp Dinlendi, abdest aldı. Namazı kılar kılmaz Gözünü uyku aldı. Yakaza halindeyken Seyit başucundaydı. Kırmızı güzel bir taç Elinde tutuyordu. Yeşil sarıklı eli onu büyülüyordu. Şeyh Ahmet kalktı yerden, karşıladı edeple. Titremeye başladı, gavsı burada görmekle. Mübarek elleriyle tacı başına koydu. Sonra da etrafına sarığı sarıyordu. Oğlum Ahmet, unutma, Allah adamısın sen. Bu kelamı deyince kayboluverdi birden. Baktı sarık başında şükretti Allah'ına Bağdat'a gitmeyerek döndü şeyhin yanına Hali daha başkaydı önceki hali neydi yükseldi balalara olmuştu büyük veli Şeyhi her gelişinde onu kabul ederdi onunla neşelenir ona şunu söylerdi Ey Ahmet taç ve sarık senin için bereket Vasıtasız feyzaldın, kaplamaz seni zulmet. Gavsun feyzi, nimetiyle sen mümtaz oldun, başın evliya ile benliğinden kurtuldun. Şeyhi giyerdi daim ona verilenleri, Allah'a şükrederdi, asla kusur etmezdi. Bazen şöyle söylerdi: "Ey Ahmet, Abdülkadir," Seni mahbub eyledi. Bunun sebebi nedir? Dervişin yemeğini elzem idi pişirmek. Bunun için odunu lazım dağdan getirmek. Bu maksat için Ahmet hemen yollandı da kuru odun topladı sonra koyuldu yola. Odunların hepsi de havalanıp yükseldi. Şeyh Ahmet yürüyünce odunlar da gelirdi. Bütün bu olup biten Geylani sayesinde Şeyh Ahmed'e verildi bütün insanlar bile. Resulullah'a hürmeti. Abdülkadir Geylani minberde vaz ederken alt basamağa kadar aşağı indi birden. En alt basamaktaydı. Mütevazi şekilde ellerini bağladı. Bekledi, durdu öyle. Bir müddet zaman geçti. Sonra çıktım minbere. Eski yerinde durdu, tekrar başladı söze. Cemaatten birisi, ne oldu diye sordu. Ceddim resûl Ekrem, şimdi teşrif buyurdu. Minbere oturunca, hürmet olsun diyerek, alt basamağa indim. İşin aslı bu, gerçek. Gitmeye başlayınca, işaret etti bana. Bu yüzden tekrar çıktım ve başladım vaza. İksirli bakışı. Seyyid Abdülkadir'in bakışları başkaydı. Bir canlıya bakışı ne muhteşem olaydı. İksirli bakışlarla gönüller cezbederdi. Alemin şahadette benzeri görülmezdi. 700 erkek ile 500 tane kadını Abdülkadir Geylani bir araya topladı. İksirli bakışları yöneltince onlara, bakır olan kalpleri çevrilmişti altına. Onun bakışlarıyla bu kadar fazla insan kavuşmuştu Allah'a. Olur mu ona bühtan? Ya Rab! Bizleri de bakışına bendeyle. Bir şey gelmiyor elden sevenlerinden eyle! tabi mürit. Gönüller Tabibinin dindar müridi vardı. Muhabbetinde fani, itikadı sağlamdı. Ayrıldı bu dünyadan. Onun da vakti doldu. Yakınları yıkadı, sonra kabre konuldu. Rabbin kimdir dediler Münker Nekir gelerek. Onların heybetinden Elde mi titrememek? Fakat o dindar mürid onlara aldırmadı. Mütevazi tavırla şunları sıraladı. Abdülkadir'den sorun. Rabbin kimdir sormayın. Ancak onu bilirim. Kusuruma bakmayın. Ondan başka bir şeyi bilmiyorum asla ben. Melekler hayret etti böyle söylemesinden. Sonra Hakk'a yönelip anlattılar okulu. Derhal Cenabı Mevla meleklere buyurdu: O kula azab edin. Beni bilmiyor neden? Onu ben halk eyledim, Hiç korkmuyor mu benden? Hemen Gauss peydahlandı. Allahı bilirim ben. Siz ne istiyorsunuz sevgili müridimden? Allahü Teala'yı bu mürit diyemedi. İslamı Resulünü asla söyleyemedi. Bütün bunlara rağmen, mürid beni biliyor. O bana tabi oldu. O beni çok seviyor. Bana tabi olana vermeyin zarar asla. Ricamı dinleyerek yalvarınız Allah'a. Melekler Hakk'a dönüp durumu arz ettiler. Seyyid Abdülkadir'in sözünü naklettiler. Hak Teâlâ emretti. Azâb ediniz O'na. Emre uyan melekler, geldi mürid yanına. Abdülkadir Geylani, onları karşıladı. Ellerinde bulunan tokmaklarını aldı. Şöyle dedi onlara, hiçbir kaygı duymadan, ''Yanaşmayın müride, Allah aşkıyla yanan. İçimde bir volkan var, bir şeyle kıyaslanmaz. Yakarım o ateşle, cennet cehennem kalmaz.'' Seyyid Abdülkadir'den melek bunları duydu. Birden mecalsiz kaldı, belki de korkuyordu. Birbirine şaşkınca dönerek bakıştılar. Abdülkadir sözünden pek fazla şaşırdılar. Evet, Abdülkadir'dir, Hakk'ın sevgili kulu. O böyle nasıl söyler, şaştık kaldık doğrusu. Bu hususta melekler derin düşüncedeyken, Haktan bir nida geldi. Müridi affettim ben. Ona azab etmeyin. O mahbubum müridi, bizden ikram görmüştür. Seyyid de sevinmeli. Onun fesahati. Abdülkadir Geylani gördü Resulullahı. Sene 521, Şevval'in 16'sı. Resulullah buyurdu. Niçin konuşmuyorsun? İnsanlara irşattan geride kalıyorsun. Abdülkadir Geylani pek utangaç bir yüzle, fasihlerin yanında ilgilenmezler benle. Resulullah buyurdu, aç ağzını iyice. Seyyid ağzını açtı, tükürdü yedi kere. Sonra şöyle söyledi, Konuş sen insanlarla, yönelt onları daim, Rabbin nurlu yoluna. Öğle namazı kıldı, pek çok insanlar gördü. Birden nutku tutuldu, ziyadece üzüldü. Allah arslan Ali duruyordu önünde. İşte şu cemaate bir şeyler söylesene. Abdülkadir Geylani, nutkum tutuldu benim. Hiç takatim kalmadı, nasıl kelam ederim? Altı kere tükürdü Allah arslan Ali. Rasûle edebinden bir tükrük noksan etti. Abdülkadir Geylani vaz etmeye başladı. Bir başkaydı sohbeti, herkes ona koşardı. Merhaba Metin Dağ! Şeyh Hammad'ın yanında Gavs'tan bahsedilince, Hammad onun hakkında müride dedi şöyle. İki sancağı gördüm, Başının üzerinde. Direkler uzuyordu, Melekut zirvesine. Ufuklar üzerinde, Sıddık diye çağıran, Bir şahıs görmüş idim. Katmam asla hiç yalan. Abdülkadir Geylani, Daha genç yaştayken, Şeyh Hammada gelince, Ayağa kalktı birden. Şehliğine Şeyhliğine bakmadan, hürmetle karşıladı. Gönüllerin sultanı işte tam karşıdaydı. Merhaba ey Metin da sarsılmaz tepesin sen, aşıkların tabibi sensin, tasdik ettim ben. Köpeğin arslanı öldürmesi Şeyh Ahmet Zindegani biniyordu arslana. Evliyayı dolaşır, kalırdı yanlarında. Kimin evinde kalsa bir inek verilirdi. Arslan onu yiyerek doyar eğlenirdi. Bir gün Bağdat'a geldi. Gavs'ın evine indi. İmama anlattılar. Şuydu onun adeti. Şeyh Ahmet kimde kalsa arslanı bir inek yer. Bu adeti terk etmez. Her zaman böyle gider. Siz ne emrederseniz, biz de onu yaparız. Şahit istiyorsanız aslanına bakarız. Abdülkadir Geylani şöyle dedi onlara: Su dolabı çeviren öküzü verin ona. Bu emir üzerine öküzü götürdüler. Küçük bir köpeği de yakınında gördüler. Aslana yaklaşınca köpek geçerek öne ona hırsla saldırdı, aldırmadı haline. Köpek aslan dövüşü çok kısa zaman sürdü. Zafer köpeğin oldu. O aslanı öldürdü. Küçücük bir köpeğin aslanı öldürmesi imkansız bir olaydı. Anlaşılmaz sebebi. Şeyh Ahmet Sindegani hemen geldi huzura. Gavs'ın elini öptü, tövbe etti Allah'a. Gavs'ın bereketi. Ebu Muhammed Şaver şöyle diyor bizlere. Gavsa kavuşmak için gitmiştim ziyarete. Huzurunda çok kaldım, bir bir kalktı perdeler. Sohbetsiz kulu olamaz, onsuz olamaz kalpler. Ayrılık vakti geldi, gönlüm kavruluyordu. Tavrımdan ahlakımı şüphesiz anlıyordu. Ayrılık yaklaşınca doğru geldi yanıma. İnsan denen nesneden sakın hiçbir şey alma. İki parmaklarını sonra ağzıma soktu. Emmelisin bunları diye bana buyurdu. Mübarek parmakları sonuna kadar emdim. Anlayışım çoğaldı, pek kendimden emindim. Hiçbir şey yemeyerek Mısır'a kadar gittim. Kuvvetim daha arttı, bir damla su içmedim. Seyyid Ahmet Rufâ'yı Seyyid Ahmet Rufâ'yı, sohbete gelenlere gavsı ziyaret edin derdi kendilerine kimseyi ayırmadan söylerdi herkese akraba sohbet etti uydu onun emrine bir kimse gitseydi doğru Bağdat şehrine uğramasını ister Seyyid Abdülkadir'e şayet o anda vefat etmişse Abdülkadir o zaman kabri için ziyaret emri verir vasiyeti Abdülkadir Geylani Abdürrezzak oğluna şöyle vasiyet etti. Uymalıyız tüm buna. Ey oğlum! Hiç unutma bütün Müslümanlara, Allah yardım eylesin, beni asla unutma. Korkmalısın Allah'tan, daim itaat eyle. Emir ve yasaklara uy, asla terk eyleme. Bizim tarikatımız kitap, sünnet üzere bina edildiğinden uyulmalıdır şeyhe. Yolumuzda olanlar katlanmalı ezaya, cömert ehlinden olup bakmasınlar dünyaya. Her daim ve her zaman dervişlerle beraber ol ki batıl yanında olurlar sana rehber. İyi geçinmelisin İslam kardeşlerinle. Nasih terk etme. Konuş küçük büyükle. Husumetin din için olmalıdır bilesin. Başka husumetlerse boş şeylerdir göresin. Fakirlik hakikati senin gibi olana muhtaç olmaman lazım. Bunu çok iyi anla. Zenginlik hakikati senin gibi olandan bir şey istememendir kaçınmalısın bundan oğlum tasavvuf haldir asla o söz değildir söz ile olur diyen bizden biri değildir Allah'tan başkasına hiç ihtiyaç duymayan güler yüz esirgeme bir derviş görmüş olsan tasavvuf sekiz haslet hepsi bağlı resule bu hasletlere uyup yükselsen nebilere Zenginlerle sohbetin, ona değer vermemek, fakirlerle görüşmen, bunun tam tersi gerek. İşine gelmeyince, sebebe dil uzatma. Allahü Teala'nın rızasından hiç sapma. İhtiyaçlarını da görmemezlik eyleme. Dostlarından dolayı bunları redde Allah adamlarının huzuruna varınca, Alçak gönüllülüğü sakın elden bırakma. Kötülükten arınan tertemiz kalbin olsun. Nefsini öldürürsen dünyadan kurtulursun. Allahü Teala'ya en yakın olan kimse güzel ahlaklı olur. Huzur dolar kalbine. En üstün amel ise Allah'tan başkasına kalbin yönelmemesi lazımdır. İnan bana. Ey oğlum dinle beni iki şey yeter sana hak dostuyla sohbet et hürmet et evliya'ya Allahü Teala'dan başka şeye ihtiyaç duymayan fakir olur zannetme olur muhtaç eğer sen akranına galebe eyler isen zayıflık alameti budur inan gerçekten Şayet Senden üstüne galebe eyler isen övünç vesilesidir. Sakın böyle şeylerden. Tasavvuf ve fakirlik iki değerli şeydir. Şaka ciddiyetsizlik karıştırma lekedir. Vasiyetim sadece bil ki sana değildir. Müridimden duyanlar aynı senin gibidir. Vefat zamanı Gönüller Sultanı'nın vefatı yaklaşınca, o zamanki hadise sığmıyor aklımıza. Güneş batmak üzere. Azrail geldi haktan. Elinde ferman vardı. Sakındı önce Gavs'tan. Fermanı hemen verdi oğlu Abdülvehhab'a. Oğlu pek çok ağladı. Gidildi babasına. Bundan yedi gün önce Seyyid Abdülkadir'e, Asli vatana dönmek bildirildi biline. Gavs-ı azam sevindi, Nefsini etti azat, Seveni için aldı, Kıyamette şefaat. Vefat edeceği an dedi oğullarına, Yanımdan uzaklaşın, Buluştum başkasıyla. Yanımda sizden başka misafirler de vardır, Onlara yer açınız, Burada rahmet vardır. Gelen misafirleri, Edebi gözeterek sıkıştırmayın asla. Bunu söylemem gerek. Allahü Teala'dan temennim şudur bilin, Beni ve talebemi o mağfiret eylesin. Allah'ımdan dilerim tövbemi kabul etsin. Sizinkini de aynı, benden ayrı etmesin. Bu ve bunlara benzer yaptı durdu dualar, Kıymetin bilmeyenler bu duadan ne anlar? Uzattı ellerini dedi tövbe ediniz. Geliyorum diyenin saflarına giriniz. Sekaret halindeyken sormasın bana kimse. Ben Allah'ın ilminde geçerim halden hale. Gavs son zamanlarında evladı Abdülcembar babacığım bedenin acır mı diye sorar. Abdülkadir Geylani acı dolu uzuvlar. Yalnız kalpte elem yok. Can, hakkı daim arar. Oğlu Şeyh Abdülaziz, hastalığın nasıldır? İns, cin ve melek bile bilemezler nasıldır. Hak Teâlâ'nın ilmi hükmüyle nakıs olmaz. Hüküm değişir daim, ilim buna hiç uymaz. Dilediğini siler hakta Teâlâ elbette. Dilediğini yazar, bir şey diyemez kimse. Ümmül kitap ondadır, ona sual olunmaz. Kullara sual vardır, bundan hiç kurtulunmaz. Kullara ölüm ile Allah'tır galip olan, her ayıp ve kusurdan münezzehtir her zaman. Allah Allah diyerek ruhunu teslim etti. Cihanı zulmet bastı, mahluk sesini kesti. Güzel sözleri. Bir kimse ki, her şeyi cenabı ı Hak'tan bilir, uçb halinden ayrılır, nefsten kurtulabilir. Bizim üzerimize sinek asla konamaz. Çünkü ne pekmez ne bal üzerimde bulunmaz. Bana çok kere öyle ağırlıklar gelirdi. Eğer ondan bir parça daha düşse erirdi. Mümin olan bir kişi ömür boyu bir defa medresemden geçerse mükafat verir Hüda. Böyle olan bir kimse vefat ettiği zaman azabı çok hafifler, ikram görür Hüda'dan. Nimetin sahibini bilmek şükrün esası. Bunu idrak etmeyen avamın maskarası. Ağlaman onun için olursa durma ağla. Varsa ağlayabilen zararı olmaz kula. Dünyayı eline al. Onu tam kalpten çıkar. Böyle yaptığın zaman vermez sana bir zarar. Allah için haline sabredebilen fakir, şükreden bir zenginden daha çok değerlidir. Halktan cefâ görürsen ve ona sabredersen, iyi huylu olursun, başka şey gelmez elden. Onu andığın zaman sen onu seviyorsun, o seni anıyorsa sevilenden olursun. Doğruya tabi olun. Bid'atlara dalmayın, daim itaat edin, hiç muhalif olmayın. Belaya sabrediniz, asla siz sızlanmayın. Yerde sabit kalınız, ayrılıp dağılmayın. Sabırla bekleyiniz, hiç ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahla sakın kirletmeyiniz. Özü kirleten kişi çıkamaz yükseklere. Hak'tan uzaklaşanlar giremez gönüllere. Bana mürid olanlar nefsini terk etmeli. Nefsini teslim edip mülkünden çekilmeli. Kalp kapında bulunan kapıcısı olmalı. Ona girecek girsin, müdahil olmamalı. Kalpten ne çıkacaksa sadece Allah bilir. Bırak kendi haline, böyle yapan sevilir. Bana tabi olanlar haktan daim korkmalı. Allah affeder diye hiç emin olmamalı. Bir işe başlar iken çok iyi incelemeli. Böyle yapan sonunda olamaz düşünceli. Sende bir hal görülse bilmeyesin kendinden, Tesirli sözün olsa kaçmalısın nefsinden. Padişah sarayına gönlünün arzusuyla giden kimse olmayasın, şeytan bekler pusuda. Beni seven müminler azar azu olanlar, Rab nasıl hükmederse şükürde bulunsunlar. Bu babda münakaşa şikayet hiç olamaz. Böyle yapan kimseler helak olur, anlamaz.